Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, e, konuklarım var, çok mutluyum. E, hoş geldiniz Fulya Özlem ve Akustik Kabere. Hoş bulduk. Şimdi tek tek tanıtayım, bir de biz video kaydı yapıyoruz, sonra bunu koyacağım. E, dinleyicilerimiz sevinsin diye baştan söylüyorum. E, Fulya'yı tanıtayım öncelikle. E, Fulya Özlem, kendisi e, felsefe doktorası bile yapmış. Gezginçimiz için. Olsun. <gülüyor> Bir felsefe kokusu var zaten. Hem yazarsın hem müzisyensin. Şimdi zaten bu kalan müzikten çıkan sözleri ve bestesi sana ait olan, müziği sana olan şarkıları da dinleyeceğiz. Kulağımız şenlenecek. Marina Leondi Muhammed. Marina hoş geldi Hoş bulduk. <gülüyor> Daha önce de bu stüdyoda buluşmuştuk. Aynen. <gülüyor> Atina doğumlu kendisi halk ve geleneksel müzik eğitimi aldı. Ama ben hatırlıyorum senin bir bilgisayar evet, geçmişin var değil mi? Computer Science diye geçiyor. Var. <gülüyor> Multidisipliner bir ekiple <gülüyor> birlikte. Çok amaçlıyız. Multitasking <gülüyor> evet. Şimdi bunları niye söylüyorum? Hepiniz bir sanat eseri gibisiniz tablo. Tabloların yanında da açıklamalar yazar ya onları okumayı çok severim. <gülüyor> Çünkü çok <gülüyor> özenli yazılmıştır. Ee, siz de çok özenli e, sanatçılarsınız. Çok teşekkür ederiz. Olun, Buradan teşekkür da senin tasarımla alakalı olan kimliğin ortaya çıkıyor. Çünkü görsel olarak da bakıyorsun olaylara. E, ama çok e, okuduğum zaman da çok heyecanlandım. Hani ben sizi tanıyorum. E, konserlerinize gelmişliğim var. Marina bizim dans hocamızda ama e, böyle okuyunca da insana başka bir açıdan baktırıyor. Çok değerlisiniz hakikaten. Teşekkür ederim. Marina'nın bir de Kutsiyer Güner'le yaptığı improvisasyon çalışmaları var değil mi? Osmanlı müziği Aynen. vesaire. Ee, şimdi gelelim e, Fotini Kokala'ya. E, Atina doğumlu e, ilk İstanbul'a gelişinde e, Erasmus'la olmuş değil mi? Evet. Ee, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde müzik bölümünde bir sene okumuşluğum var. Arta'da da halk müziği ve geleneksel müzik bölümünde okudun. Girit'te <gülüyor> atölyeler evet. e, yaptın. Evet. Ee, İstanbul'da da kaç sene oldu Fatih'in? Sekiz. Sekiz sene oldu. Dokuzuncu ee, şimdi yani yaşıyorum. <gülüyor> Bayağı uzun. Evet, evet. Ee, şimdi e, kalasor istediğim bir de. Ee, <gülüyor> Teşekkür ederim. Hem, Mar <gülüyor> hem Marina hem e, Fatih gayet güzel Türkçe konuşuyorlar. Gördünüz. Eh, eh. Bence, gayet, Bence gayet, gayet. güzel konuşuyorsunuz. Abartmayalım. <gülüyor> yani kim abartmayalım diyebilir ki Türkçe yani. Oradan Değil mi? Değil <gülüyor> <gülüyor> ee, mi? Benim atladığım ve eklemem gereken bir şey var mı acaba? Akustik kabarıyı böyle zengin birçok şeyi kucaklayabilecek bir konsept olarak da düşündük. Hatta benim çılgın hayallerimin içerisinde şey var böyle biz sahnede kabaremizi yaparken böyle seyircilerin arasında bir sihirbaz dolaşsın. Onlara sihirbaz numaraları yapsın. Sonra sözümüz çıksın danslar etsin falan filan. Hani böyle gitgide kalabalıklaşabilecek salonlardan dışarı taşabilecek kadar kalabalık olabilecek de bir şey akustik kabarı. Ama şimdilik biz üçümüzüz ve bizden alış e Sonra bir organik gelişimi olacak anladığım Olabilir, kadarıyla. Olabilir. Her yere büyüyebilir. E, aslında sen tek başına da bir kaberesin yani bir gördüğüm romandan falan. Yalan mı? Ay 98 <gülüyor> çalınca dayanamıyorum. Ya yani Meksika'da bile 98'lik buldum. Ya yani o beni buldu daha doğrusu böyle bir Sahilde bir 98'lik çalan birilerini buldum ve onlarla dans ettim o derece 98'lik beni takip ediyor belki kalbimin ritmi de 98'liktir sekizliktir olabilir, olabilir olabilir <gülüyor> ee, ki zor bir ritim yabancılar için onu yakalamak bazı hmm. yabancılar yakalayamıyor evet mesela. evet evet bize basit geliyor belki ama çok aksak bir ritim peki aslında. E, şimdi bu manidar boşluktan bahsedelim. E, gayet e, de farklı bir tınısı var, farklı sözleri var. E, insanı da yakalayan sözleri var. E, biraz sicim var, biraz tatlılık var, biraz komiklik var. E, Fulya sana sormadan önce e, hem e, Marina'ya hem de Fatini'ye sormak istiyorum. Nasıl bir duygu geçiriyor bu şarkılar size, Fulya'nın şarkıları diyeyim. <gülüyor> evet benim için çok e, önemli bir şeydi. Tamam Fulya'yı tanıyorum. Daha önce farklı projeler birlikte çalışmıştık. Ve sanatçı olarak, insan olarak çok seviyorum. Sevdiğim bir insan. Ama benim için bu, e, bu proje bambaşka bir şey. Yani Fulya'nın kendi sözleri, e, kendi müziği e, ilginç e, dışında benim için bir sürü şeyler hem Öğreti hem de e, ben e, hem de ifade etti bir şekilde e, ve çok sevindim. Yani bambaşka e, kendi dilimde değil, bambaşka bir dilde ama tamam burada yaşadığım bir kültürde e, çok farklı bir e, kültür noktaları buldum. kafa açısından, e, his açısından, kültür açısından. Ve çok umut dolu bir şey bir his var gerçekten çok zevkli yani hem çalıyorum hem bir de konserler zevkli oluyor çünkü bambaşka yani tamam müziği tek başına dinlemek farklı bir şey ama konserler farklı bir konsept var yani Fule'nin ile birlikte ve Tanıttığım ve sunumları acayip bir şey benim için çok güzel. Her zaman benim için de sürpriz oluyor yani her konser. E, Doğa açıklamalar da yapıyor tabi. Benim Hı -hı. için de sürpriz oluyor. <gülüyor> Senin için nasıl bir duygusu var Marina? Güzel bir duygusu var. <gülüyor> <gülüyor> I will say it in English because I, I don't okay. want to lose the meaning. Uh, It's so uh, new and so creative her approach on <laughs> what she's doing. Uh, the approach on, on the Macam music that she's doing in this thing, that apart from the uh, emotional and the relationship uh, part that we have with Fulia, I I totally believe that it's uh, a new path that this music can go. I told it to all the people that I they asked me about this why. Do you do this or how do you like this? Right? It's not about liking something only or about their relationship with the artist. It's about uh, doing something that is creative and new in the music that is, it has become like uh, saturated. Yes. E, çok tatmin edici olduğunu söyle. Ba sondan başlayalım. Ben tercüman evet. profesyonel... Tabii ki <gülüyor> <de>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> um, aslında neredeyse ölmüş veyahut da bir doyum noktasına ulaşmış, yeni bir şey olamayacakmış gibi görünen bir müzik geleneğinin içerisinde, yani makam müziği geleneğinin içerisinde yaratıcı ve yeni bir şey olduğunu düşündüğüm için özellikle bu müziği çalmak istedim. Ve hani Fulye ile olan duygusal ve arkadaşlık ilişkimizin ötesinde aslında bu yaratıcı ve yeni bir müzik olduğu için ben bunu yapmak istedim. İnsanlara bana sorduğunda da bunu söylüyorum, neden bunu çalıyorsun dediklerinde bu makam müziği için yeni ve yaratıcı bir şey. O yüzden ben bunun içine yer almak istedim dedim. Nasıl Harika. söyleyecektim ben bunu? Yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Güzel bir> mesleki <gülüyor> deformasyonum ortaya çıktım. Güzel bir çeviri oldu. Teşekkürler vallahi. Ha, ben bir de tercümanım <gülüyor> evet. biliyorsun. Ee, senin bir de aklıma geldi taş plaklar e, seviyorsun ve onları da keşfetmişsin. Özellikle Aha. Safiye Ayla değil mi? Safiye Ayla'nın hatta evime böyle güzel bir şekilde gelen e, böyle Maxim Gazinosu'nun dışında bir çöpe atılmış. Sonra arkadaşlarım onu bulmuş. Sonra bana hediye etmişlerdi falan. Oradan bir kocaman bir evde bir Safiye Ayla resmi vardır. Arkasındaki kemancının hala böyle hani tanıyan biri görse de o yıllardan dese. Ha bu da şu kemancı dese. Keşke <Gülüyor> Safiye ile benim için gerçekten çok özel bir ses çünkü inanılmaz bir ajilitesi var, inanılmaz bir hareket kabiliyeti var ve bütün duygularını sesine geçirebiliyor. Böyle pek çok şarkıcı var bu arada hani Safiye ile belki içinde benim en çok sevdiğim ama Perihan altında sözleri yine. Radife Erten, pek çok şarkıcı var böyle. Deniz Kızı Eftalya da benim için öyle çok özel bir yere sahip. Bunların kim Seyhan Hanım gibi kimisi yani Deniz Kızı Eftalya ve Seyhan Hanım belki daha lirik şarkıcılık boyutundalar olayım. Birsen Hanım mesela tango şarkıcısı, Safiye Ayla ve Radife Erten ve Perihan Altındağ sözleri daha fasıl geleneğinin saç plak dönemi şarkıcıları ama her birinin yeri ayrı. Ve çok özeller ve çok zenginler. Yani onları din her bir şarkı yorumunu dinlerken o kadar çok şey öğrenmek mümkün ki. E, bu e, albüm için güzel bir tanımlama olmuş. Ağustos'ta okudum. E, herhalde tanımlama senden gelmiştir. E, fasıl enstrümanlarıyla kaydedilmiş makam müziği albümü. Doğru. Değil mi? Hı hı. Çok da güzel e, tanımlanmış. her yerde Cuk diye de tanımlıyor. Yeni bir müzik türü de diyebiliriz. Şimdi ona geçmeden bu artık hani üzerinde konuştuk. Herkes de merak ediyor olabilir tabii ki de. Ama bir son bir şey sizin altını çizdiğiniz bir şey söylemek istiyorum. Hem Fati'nin hem de Marina'nın kendileri hem Atina'da hem İstanbul'da hem ne bileyim Hollanda'da dünyanın her yerinde müzik yapıyorlar. Tabii Yunanlı olunca herkes Rebetiko'yu soruyor veya işte bildik şeyleri ama... ...o çizgide değiller. Onu da altına sık sık çiziyorsunuz. Hani onu da bir küçük hatırlatmak istedim. Sen bir şey söylemek ister misin... ...Fotin'e onunla ilgili? Hep böyle bir şey... ...Zeybek'tir, hani Sirteki'dir... ...falan oh. akla gelir ya. <gülüyor> <gülüyor> onu en da bir söyleyelim konu. de. Hani bir beklenti olmasın. Yani e, genelde bütün kalıplara karşıyım. Yani hem Yunan olarak... E, ...kaliplaşmış Yunan müziğine... ...karşı... ...hem kadın olarak... E, Nasıl müzik çalıyorsunuz? Ah, çok güzel çalıyorsun erkek gibi falan. Bu da var. <gülüyor> ee, evet karşım. Yani müzisyeniz müzik yapıyoruz. Ne demek e, Yunan müzik? Yunan müzik ne demek sırtaki? Yani evet. Yani biraz e, bir şeyin bir etiketin peşinde olmayalım. Hı -hı. Bir şey yapalım. Ondan sonra ne etiket koyulursa Hı -hı. koyulsun yani. Evet. Bu. Ee, bu açıdan da bu müzik önemli ve Manidar Boşluk diye düşünüyorum Hakikaten e, farklı e, Belki farklı kelimesini onu tanımlamaya yetmez ama Dinleyelim neyi çala, çalarak başlayalım Manidar Boşluk Karadeliklerden bahseden şu son haberlerini Duydun mu diye seni aramak için Dayanılmaz bir arzu var içimde Parmaklarım dokunmadık ekranda Arıyor ismini senin Fakat o da ne? Neler oluyor? Rehberimden silinmişsin Sanki buharlaşıp eriymişsin. Aa. Anlamsız şeyler, şimdi kelimelere küsmüş, hayattan vazgeçmiş gibiler. Geceleri yatağımda bir çığlık çılgıktı uyanınca bir an için senin yokluğunu sadece bir kabus sanıyorum. Seni yanımda arıyorum. bu Sen yanımda yokken oluşan amanidar boşluk yok mu? Beni de çekiyor içini kara delik dedikleri bu mu? Yoksa bu mu? Ay evet kesin bu. Evet şimdi ne dinleyelim arkasından. Senin programının ismi Biyofilia yani Yaşam ve Doğa Sevgisi. Bizim de bir Kelebek isimli bir şarkımız var. Onu çalalım belki programın konseptiyle de uygun olur. Mis alas son de blancas nubes, con el viento se envuelven. No tengo destino, no tengo lugar. Mis alas tienen colores lindos de las flores que yo amo. Lágrimas de sangre que dejaron en mi vestido. Vivo o muero en el día que he nacido. Vivo sin Sueño con una casa detrás de una cascada, con sus ventanas de aguas cayendo. Tal vez ahí puedo dejar de volar un ratito. a Savrulurlar. Gidecek yerim yok ne de bir evim var Kanatlarımdaki renkler sevdiğim çiçeklerindir Kanlı gözyaşlarını eteklerime döken Yaşar sever ölürüm doğduğum günde Yaşarım hiç bilmeden beni kimse sevdi mi? Bir sevdanın arkasında bir oda düşlerim Penceresi çalayan köpüklü sular olan Orada belki biraz durup dinlenirim Uçmaktan yorgun kanatlarımı dinlendirim Ateşle bulutla devam edelim. kanın içinde bile hiç sönmeyen bir ateş var ya senin gözlerindeki bulutlarda o ateşi arıyorum Aa, senin gözlerindeki bulutlarda o ateştim söüyorum hangi mekte bulururum ateşle bulur Yağmurdan sonra parlayan Güneşin kollarında Güneşin kollarında Hangi felekte bulunur Ateşle bulut yan yana Yağmurdan sonra parlayan Güneşin kollarında Güneşin kollarında Kuşunculu gibisin, kanatlarındaki yangını söndüren bir bulut arıyorsun. Aa, kanatlarındaki yangını söndüren bir bulutsun yiyorsun. Hangi selekte bulur? kollarında hangi selekte bulunur ateşle bulut yan yana. yağmurdan sonra parlayan güneşin kollarında güneşin kollarında yağmurdan sonra parlayan güneşin kollarında Kulecim son parçamıza geldik ee, ama bunun hikayesini bir senden dinleyelim çünkü ismi hem komik hem enteresan bir hikaye var galiba orada Hikaye var ya da yaratılmış bir hikaye var ee, Hissi Vampir Şarkının ismi Hissi Vampir Hissi Vampir e Emotional Vampire e Bu e Pireotika Hicasker makamında Özellikle bu iki makamı birlikte kullanmak istedim Bir de müzik tarihinde genellikle Makam müziğin tarihinde de Bizans müziğinde de Böyle diabolik olarak şeytansı olarak kabul edilen Bazı aralıklar vardır Onlar hatta dönem, dönem yasaklanmıştır Müzikte e Burada da bu Duyduğunuz bazı kısımlar o şeytansı aralıklardan dedim ben bunu biraz kullanayım. O yüzden de en sevdiğimiz karakterlerden bir tanesi de Hissi Vampir şu hayatta böyle duygularımızı emerek beslenen böyle diye manipüle eden insan Güzelmiş. gibi. Güzelmiş. Onunla ilgili bir şarkı yazdım Hissi Vampir. Hadi dinleyelim. Ki vampirsin sen Acıyla növranırken Gördüm ki vampirsin sen ürken Elinize sağlık. Diabolik makamda çaldık ya. Vanbir güzel oldu. Anmadan evet. <gülüyor> olmaz ya. Yani. Elinize sağlık. Fulya Özlem çok teşekkürler. Hem müzik hem sözler sanatı, manidar boşluk kalandan çıktı. Elinize sağlık. Marina, Leon de Muhammed. <gülüyor> <gülüyor> Ut'taydı. Senin de eline sağlık. Çok teşekkürler. teşekkürler. Fatini Kokala kendisi kanundaydı. Elinize sağlık. Çok çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. <gülüyor> her, her zaman. Çok sağ Her zaman çok teşekkürler ay belkikede kuma de çok teşekkür ediyoruz, ediyoruz. <gülüyor> bir sonraki programda görüşmek üzere hoşça kalın biyofilya doğayla diğer canlılarla kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program.